Ben konuğumu önce biraz size tanıtayım. Mehmet Ali Adıyaman lisans ve yüksek lisansını Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi felsefe bölümünde tamamladı. Şimdi ise aynı üniversitede doktor öğrenciliğine devam ediyor. Ve milli eğitimde felsefe öğretmenliği yapıyor hocamız. Birçok akademik dergide özellikle Murray Bookchin ve Sosyal Ekoloji üzerine makaleleri yayınlandı. Bizim tanışmamızda zaten Doğu Dergisi'nin ekolojik kriz son dönem sayısına gelen bir makalesiyle oldu hocamın. Hatta makalenin ismi de ekolojik krize yönelik nesnel ve bütüncül bir etik. Murray Bookchin'in ekolojik özgürlük ettiği, tamamlayıcılık ettiği makalesi. Böylece tanışmış olduk. Şimdi de bu programda hocamla birlikte. Şöyle sevgili meyciler, bu programın yapılmasına vesile olan Murray Bookchin ve sosyal ekoloji felsefesini zaten programın izleyinde ara ara duyduk. Belli teorik yaklaşımlarını vermeye çalışıyoruz. Şimdi de aslında hocamla bunu yapacağız. Ne dersiniz hocam? Ee, nasıl başlayalım? Ama ben bir şey merak ediyorum. Ben size onu sorarak başlayayım isterseniz. Geçen e, Birleşmiş Milletler Sözcüsü Antonio Guterres'in bir sözünü duydum. E, artık iklim krizi değil iklim kaynaması halindeyiz e, diyor. Yani gerçekten de e, gördüğüm kadarıyla Guterres çırpınıyor ama bu Maalesef hiçbir, hemen hemen hiçbir ülke diyelim bazında işte güney ülkelerinin bazıları hariç karşılık bulmuyor. Bir çaba içerisinde değiller ve artık iklim krizinin yaşandığını bilmeyen ve görmeyen de yok gibi. Ne diyorsunuz? Bu nasıl çözülür iklim kaynaması? Öncelikle herkese merhaba. Ben başta söyleyeceğim ya da sonda, sonda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Bu sorun elbette çözülebilir e, fakat e, temel gerekçe olarak benim gerekçem olarak e, toplumsal ekoloji yaklaşımının temel ilkeleri esas alınırsa neden olmasın? E, zaten bu programda da toplumsal ekolojinin e, temel ilkelerini felsefesini e, elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. E, benim anladığım sorularınız etkilerine gelebilecek şekilde. E, tabii öncelikle... E, Birleşmiş Milletler sözleşmesinin bu çarpınışı ya da iyi niyetini doğru okumak lazım. İyi niyetli bir yaklaşım olabilir fakat hala bir kavram karmaşası var. Onu kabul etmek lazım. Bu mesele ekolojik kriz şeklinde tanımlanırsa benim açımdan daha iyi olduğunu düşünüyorum, daha kapsamlı. Çünkü ekoloji demek evimiz demek. Antik da ekoloji oikos yani ev demek. Ev anlamına geliyor. İklim krizi de, çevre krizi de, e, küresel ısınma da, küresel kaynama da bunlar hepsi ekolojik krizle ilgilidir. E, temel en, ana esas kavramımız e, kısacası ekolojik kriz olarak tanımlanırsa benim açımdan daha iyi olur. Çözümü de söylediğim gibi toplumsal ekoloji yaklaşımının temel ilkelerinden hareket edilirse neden olmasın. Bunu şey yani, söylüyorsunuz? biraz da hani ben de buçin okumaları yaptım biliyorum biraz radikal bir felsefe ve siyaset teorisi olduğu için sanırım değil mi hani hep şu an kaptezin yeşil badana yaparak işte kısmen önlemler alarak aslında kesinlikle küresel ısınmanın önüne geçilemeyecek bir yaklaşımla ya da işte bir pratikle ayak sürüyerek beyin gelindiyse kops zirvelerini falan da takip ediyoruz ortaya bir şey çıkmıyor. Biraz bunun için söylüyorsunuz galiba değil mi? Hem teorik hem pratik anlamda Buckchin'in yaklaşımı hemen hayata geçirilecek, hemen yapılacak bir e, neredeyse deyimlerinde ise devrimsel bir yaklaşımdan bahsediliyor. Yani kesinlikle katılıyorum. Çünkü 1950'lerden itibaren bu ekoloji meselesine dair belki de en kapsamlı açıklamaları, yaklaşımı geçiren radikal çözümler sunan gerçekçi, akılcı çözümler sunan e, toplumsal ekoloji yaklaşımıdır. E, ve analiz edildiğinde e, Bukçinin kitapları derinlemesine ince, incelendiğinde e, ekoloji meselesinin ne kadar ciddi, ne kadar hassas olduğu anlaşılıyor ve buna dair çözümlerin de geliştirilmesinin e, gerekliliğinin ne, ne kadar radikal olması gerektiği e, bu da net bir şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla e, Bukçinden Bakşin'in temel felsefesinden e, bağımsız e, alternatif çözümler şu ana kadar var mı ya da üretildi mi onu bilmiyoruz. Çünkü bu sorunu ya da bu temel krizi ilk tespit edenlerden, 1950'lerden bahsediyorum, ilk dile getiren e, ve buna dair devrimsel nitelikte çözümler geliştiren kişi Nuray Bakşin'dir. E, yani bunu e, dile getirmek, buna sürekli vurgu yapmak, onun temel metinlerine sürekli gitmek Elzen'dir diye düşünüyorum. Kavram karmaşasına gerek yok. Bu ekolojik kriz yani bu şekilde değerlendirmek bütüncül bir kavram olarak hepsini barındırıyor. Yani evimizle ilgili olan bir problem yani metafor olarak evimiz diyorum. Çünkü içinde yaşadığımız bir parçası olduğumuz kendimizde taşıdığımız yer yanıyor. Ve bununla ilgili söyleyebileceğim şeylerden birisi şu George Carlin'in bir Amerikanlı standartçının bir söyleşisinde söylediği gibi bu ekolojik krizin nihayete erdiği yerde hele felaketler böyle giderse dünyanın bir yere gittiği yok. Biz gidiyoruz. Yaşamlar gidiyor. Eğer bir kavram üretmek gerekirse bu durumda bence hani küresel kaynamat diyeceğimizi doğrudan yaşam krizi diyelim. Belki de daha yerinde olacak. O zaman bu da benden bir kavram olsun yani. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Ya ben sizin makalelerinizi okudum. Orada e, ekolojik krizin aşılmasının ancak diyalektik bir kavrayışla mümkün olacağını söylüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Yani bunu biraz açabilir misiniz? Diyalektik kavrayıştan kastınız mı? Yani bunu açıklamak öyle biraz kolay olmayacak. Bunu da ilk başta söyleyeyim. Tamam vaktimiz var. <gülüyor> Çünkü bu diyalektik meselesi biliyorsunuz ki ta Antik Yunanistan'da Heraklitten başlar. Evet. Aristo'yla, Platon'la, şey Platon'la, Aristoteles'te Sokrates, Platon'la Aristo'yla devam eder. E, Kant, Hegel, Feichte ile zirve yapar. Sonra Marx da da bir zirve yapar. E, yani diyalektik felsefe tarihinde e, son derece önemli bir e, kavram ve bir bakış açısı. E, doğaya, insana ve her şeye dair e, bir temel kavrayış. Belki dialektin tarihini burada uzun uzadıya açıklamam gerekebilir ama e, dinleyiciler belki bu <gülüyor> konuda şey yapabilirler, e, benim e, makalelerime gidebilirler orada açıklıyorum ama. E, Diyalektik her şeyden önce e, olup bitenleri anlamak, doğru bir şekilde anlamak, teziyle, antiteziyle, çelişkileriyle birlikte anlamak, e, süreç ve zaman içerisinde bir bütün olarak anlamak, bütünsellik içerisinde anlamak. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Biz bir insan olarak ilk başta bebeğiz, sonra çocuk oluyoruz, genç oluyoruz. Sonrasında işte bir yetişkin oluyoruz, sonra yaşlı olup ve ölüyoruz. Bir yaşamımız var, bir sürece tabiiz. Bizim bebeklik, çocukluk, gençlik, yaşlılık fotoğraflarımızı bir duvara asalım. Ve bizi tanımayan bir insana soralım, bu kişi kimdir dersek her bir fotoğraf için ayrı bir şey söyleyecektir bizim için. Fakat bu fotoğrafların hepsi aslında biziz. Yani tek bir kişi. E doğa dediğimiz de böyle bir şey. Doğa bir sürü form barındırıyor ama hepsi bir bütün. E bu yaşam formları dediğimiz işte bir ağaçtan da başlar, hayvandan da başlar, bitkilerden, çiçeklerden, böceklerden, taşlardan, derelerden, dağlardan, ovalardan, denizlere kadar. Her şeyi barındırır. Her biri bir parça olarak ayrı olarak değerlendirilebilir. Ki bilim, bilim nispeten bunu yapıyor. Ya da indirgemeci düşünme mantıkları dediğimiz şeyler bunu yapıyor. Parçaları ayırarak inceliyor. Fakat diyalektik ise bunu bir bütün olarak ele alıp değerlendiriyor. Yani Mehmet Ali olarak ya da Erol olarak siz hastaneye gittiğinizde doktor sizi sadece bir mideden ibaret olarak değerlendirebilir. Mideniz eğer ağrıyorsa sadece midenizi röntgene gönderir ya da midenizle ilgili tahlil yapar, test yapar, şu yapar, bu yapar. Ve doktorun gözünde Erol Bey'in herhangi bir anlam yoktur. O sadece bir bedendir ve sadece bir midedir. Yani bir kesit, bir parça, değişmez bir parça olarak mekanik bir şekilde değerlendirebilir. Tıp böyle yapıyor ya da bilim böyle yapıyor. Fakat diyalektik bakış açısı ise Erol'u sadece bir mide olarak değil. Bir kollardan, organlardan, bedenlerden, tarihten, toplumdan, düşünceden, ruhtan, inançtan, anlamdan, amaçtan, değerden, hepsiyle bir bütün olarak, bir varlık olarak ele alır diyalektik. Yani bir mide olarak hastaneye gitme sürecin ve hastaneden çıkma sürecin olarak da değerlendirir. Hatta yaşamın başlangıcı ve sonuna kadar ölüm şeyine kadar olarak değerlendirebilir. Erol nasıl bir yaşam yaşadı diyebilir diyalektik. Şimdi biz de doğaya dair şu an hem doğanın bir parçası, Nuray Bukşim'den de esirlenerek söylüyorum, biz doğanın üstünde değiliz, altında da değiliz, yanında da değiliz. Tam da içindeyiz ve bir parçasıyız. Doğa bizim içimizde biz biz de onun içindeyiz. Doğanın hem bir uzantısıyız, hem sesiyiz, hem bilinciyiz. Doğanın kendisine doğru, doğanın kendisine doğru refleksif haliyiz ve evrimsel gelişimin sonucu olarak doğada doğanın bu tahripkar dönemi yaşamasının farkında olan da kişiyiz. Aslında de, burada araya girebilir miyim? Ee, Tabii ki uyarım. Şeyi hatırlatmak istedim burada çok sevdiğim bir filozof, e, Eliz Rakhlin, Paris Komününün de önderlerindendir ve bu kimde çok sevdiği bir filozof. Ben zaten Reckley... önce söylediğim sözü ondan ödünç alıyor aslında. Evet. Evet. Değil mi? De değil mi? Yani ne altındadır Hı -hı. ne üstündedir. Ben mesela Rakhlin'in makalelerini falan okuduğumda inanılmaz beğendim. Yani aslında sosyal ekoloji, Rekluta o zaman tarif etmiş yani bir e, pasajını okuduğunda dedim bu direkt sosyal ekolojiyi tarif ediyor yani ve e, şey şey söylüyor o e, insan doğanın kendi bilincine varmasıdır diyor burada aslında ne kadar insanın doğayla iç içe olduğu tam merkezinde olduğu ve işte bu evrimsel süreçler falan diye bahsettiğiniz süreçlerde doğayla birlikte dönüşüyor. E, bazı kavramlar var gerçi hani birinci doğa, ikinci doğa falan gibi onlara belki burada girmek yerinde mi bilmiyorum tam böyle insan doğa ilişkisinden bahsetmişken ama ne dersiniz? E, girilebilir. Birinci doğa ve ikinci doğa meselesi aslında... Bu çok kafa ilk... karıştırıyor bunu. E, evet. e, şunu şöyle açıklayayım. E, birinci doğa ve ikinci doğa meselesini felsefe tarihinde e, ilk olarak e, Helen filozofu Cicero'da buluyoruz birinci doğa ve ikinci doğayı. Nietzsche'de de birinci doğa ve ikinci doğa meselesi var. Ee, sonra da Sonrasında işte Bookchin tarafından da geliştirilen böyle bir kavramsallaştırma var. Doğayı iki kategoriye ayırmak e, şu anlama geliyor Bookchin'de. Birinci doğa el değmemiş. Yani kendi kendisine, kendisini var edebilen, evrimsel sürece tabi tutabilen, organik, biyolojik, vahşi e, doğaya biz... E, Organik doğaya kısacası biz birinci doğa diyoruz. Yani bu için birinci doğa diyor toplumsal ekoloji olarak. İkinci doğa ise bu birinci doğadan türemiş insan eliyle e, türetilmiş inorganik doğaya ise işte buna kültür, toplum, kent, şehir, devlet, e, sanat, kültür, teknik bir sürü şey dahil, dahildir buna. Bunlar ise ikinci doğa olarak tanımlanır bu için İkinci doğanın birinci doğanın bir devamı olarak organiklikten korktuğu için sorunu ikinci doğada bulur. İkinci doğanın o organikten bir sapma olarak nasıl gerçekleştiği evrimsel biyolojide ya da evrimsel diyalektikte de evrimsel doğada da nasıl tanımlanıyorsa artık ciddi bir problemdir felsefi anlamda. Yani biz birinci doğadan nasıl ikinci bir doğa türettik? Zaten bütün mesele de bu. Ve şu an birinci doğadaki e, tahribin nedeni e, bizim yarattığımız ikinci doğayla ilgili. Bu ikinci doğanın yönünü e, önünü organik olana yeniden çevirmemiz gerekiyor. Toplumsal ekolojinin temel iddiası da budur. E, çünkü şu anki mevcut gidişatımız, yani yarattığımız ve hala yaratıyor olduğumuz doğalar, e, o biyolojik organik doğayı mahvediyor. Zaten ekolojik krizleri de bu şekilde tanımlıyor. Organik olanın son 200 yılda mahvedilmesi, yani evrimsel biyolojinin tersine çevrilmesi. Yani biz evrimsel biyolojinin yönünü tersine çevirdik. Dolayısıyla bunun tekrar yeniden olması gerektiği yönüne tayin edilmesi gerekiyor. Doğayla bütünleşik, doğayla uyumlu, doğanın sürdürebilirliğini sekteye uğramayan, uğratmayan yaklaşımlar ya da doğalar türetmemiz gerekiyor. Zaten diyalektik bakış açısı, özellikle de dialektik doğalcılık, bu anlamda bir rehberdir, bir felsefedir. Ee, belki de Murray Bookchin'in ya ben Murray diyeyim, Murray ya da Bookchin isim telaffuzunda sıkıntı var mı bilmiyorum. O da belirtin. Yani hocam Murray Bookchin diyorlar genellikle, e, Bookchin diyenler var ama ben Murray Bookchin'den biri tercih ediyorum. E, neyse doğru telaffuzunu ben bek beceremeyebilirim ama. Sardım Bugün diyalektik e, doğalcılık özellikle o kapsamlı dediğimiz e, toplumsal ekoloji yaklaşımının felsefesi olarak e, nesnel etin temeli olarak ileri sürer. E, dediğim gibi diyalektik e, tarihten ve doğalcılığın tarihinden e, ikisinden esinlenerek hatta kendisini e, organizmacı felsefe e, ta Aristoteles'e kadar uzanın, e, organik felsefenin batı geleneğinin aydınlanmacı kanadına eklemleyerek bir felsefe geliştirir. Ve bu felsefe insan merkezci değil, anti-hümanist de değil, doğa merkezci olarak da tabir edebileceğimiz şekilde de değil. Bu merkezcilik meselesinde de tartışmalar var. Çünkü ekolojide etik özneler etik failleri konuşuyoruz hep yani sürekli. Bu Çin merkezciliklere karşıdır. Eti şöyle temellendirir. Der ki doğada ahlaki fail olan yani etik özne olan tek varlık insandır. Bunun ötesinde başka varlıklar etik özne olamazlar. Buna itiraz eden hayvan hakları savunucuları var elbette ama bu için şöyle temellendirir. Çünkü sorgulayabilen, analizler yapabilen ve daha doğrusu değer, anlam, amaç, gelişim ve evrimsel sürece katılabilen Tek varlık insandır. Değer üretebildiği için, Allah üretebildiği için tek özne insandır. Ama bu insan, yani insan varlığı doğanın öz bilinci olduğu için, evrimsel sürecin bir sonucu olduğu için doğadan ayrı olarak değerlendirilemez. Bugüne kadarki bütün doğa felsefeleri insanı antagonistik olarak hep doğanın karşısına yerleştirdi. Sanki insan... Doğadan ayrı bir varlıkmış gibi el aldılar diğer doğa felsefeleri. Özellikle mistik, dini e, felsefeler ya da katı sert insan merkezci felsefeler insanı doğanın üstünde olarak değerlendirir Fakat bu için insanı tam da doğanın merkezine yerleştirir. Doğanın öz sesi olarak bir sıçrama yaptığını ve öz bilince sahip bir varlık olarak ortaya çıktığını ilgilenir. Ve kendi evrimsel sürecine dahil olabilen, katılımcı bir evrimden söz eder. Ve bu da bizi özgürlüğe sıçrayan, sıçratan bir yöne doğru evrildiğini ifade eder. Onu biraz sonra bir sürede... konuşsak ben bir şey so söylesem hocam. Şimdi mesela Olur. bu e, insan merkezcilik konusu falan çok önemli. Olur. E, Hatta ekolojik insancılık diye de geçiyor ya. Bir, e, başlangıcı Manfortlara, Dubolara kadar gittiğimizde sosyal ekolojinin temelleri burada biraz şey e, gibi algılanabiliyor yani insanı üstün bir yere koy, koyuyor. Ben yani Mukčin'in anlatımlarında insanı üstün bir yere koymak gibi bir şeyle karşılaşmadım. Daha çok aslında sorumluluk yükleme anlamında farklılaştırıyor e, doğanın diğer bileşenlerinden insan olmayan canlılardan ya da cansız nesnelerden. E, orada bir e, orga, organi, e, organizasyon yapabilen, soyutlama yapabilen, dolayısıyla yaptığıyla sadece kendinin değil, bütün canlı, cansız e, yaşamı, doğayı alt üst edebilen bir kapasitede olduğu için e, ya da farklı bir e, pozisyonda olduğu için bir sorumlulukleme anlamında bence e, böyle bir şey yapıyor ki bu Hani antroposen tartışmalarında da çok geçiyor ya işte insan kim ki doğayı yeni bir e, çağ başlatacak kadar gezegeni değiştirmiş olsun yaklaşımı var ama bir yaklaşımda şey yani insan bunu yaptı maalesef işte yaptığımız şey ortada dolayısıyla sorumluluk alması gerekiyor ben bu ikinci taraftayım hani evet sayılmayacak olumsuzluklar var gerçekten gezegende insanın yaptığı daha doğrusu insanın yarattığı sistemin yaptığı diyeyim. her insan aynı sorumluluğa sahip değil yani gezegeni kirletme açısından ama sorumluluk da alması gerekiyor ben yaklaşımını biraz böyle algılıyorum birinci doğa ikinci doğa meselesinde de madem bu hale geldik bu ikisini artık ikisini birlikte düşünüp yeni bir şey yaratmamız lazım yeni bir orga organizasyona girişmemiz lazım hem toplumsal hem doğayla iç içe olan, işte o toplumla doğayı birleştiren. Ben biraz böyle algılıyorum. Ne diyorsunuz? Kesinlikle haklısınız. Doğru şeyleri ifade ettiniz. Ben de aynı düşüncedeyim. Benim az önce ifade ettiklerim felsefi anlamda anti-hümanistlerin, yani insan sevmezleri çünkü ekolojik kriz meselesiyle birlikte her şeyin faili olarak insanı gösterirken bütün insanları suçlayan ve bütün insanları bu şeyden payidar sahibi olduğunu iddia eden ve doğada olmaması gerektiğini düşünen yaklaşımlar olduğu için e, bu için bunlarla mücadele ederek bir insan savunusuna da giriyor. Çünkü insanın iyileştirici, telafi edici e, taraflarını Delirdin ve tahrip yani. gücünden yaratıcı gücü şey, tahrip gücü ve yaratma gücü diye iki tane ayrı var. Onun devrimsel makalesinin bir tanesi ismi. Yani yaratma ve iyileştirme gücünü esas alan ...tarafına dikkat ettiği için belki onu vurgulamamız gerekiyor. Evet hocam, fazla e, su gibi aklı geçti program. E, son saniyelerin içerisindeyiz. E, şöyle bağlayalım isterseniz. Hani bu e, sorumluluk alma meselesi, antroposen meselesi e, program devam edecek. böyle e, Zaten Mukti'nin e, diyalektik anlayışına girmeniz gerekecek daha sonra... Bundan kısaca bahsedip o diyalektik anlayışla, diyalektik doğalcılık, bütün neycilik etiği meselesine devam ederiz diye düşünüyorum. Ne dersiniz diğer programda? Onun sözünü alarak... Bizim olarak... gerekiyor bence de. Çünkü yarım yamalak kaldı belki bu anlamda kafalarda eksik bilgi oluşmuş olabilir. Onu telafi etmemiz lazım. Tabii tabii yani... E... Tabii bir radyo programında e, her şeyden bahsetmek mümkün değil ama ana hatlarıyla bahsediyoruz. Diğer programda e, eksik bıraktığımız şeyler olursa siz e, hafızanızda kalan onları hatırlatarak başlarız. Bu programlık ağzınıza emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler e, programın sonuna geldik. Brian Adams ve Pavaretti'nin müthiş performansından dinliyoruz. O Sole Mio. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşçakalın.